تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم من İşte bu peygamberlerin bazısını bazısına üstün kıldık. Allah içlerinden bazılarıyla bizzat konuşmuş, bazılarını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise apaçık deliller, mucizeler verdik ve onu ruhul Kudüs, Cebrail ile takviye ettik. Halbuki Allah dileseydi, onlardan sonrakiler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah kullarını hayra ve şerre kabil kılarak iradelerinde serbest bıraktığı için onlar ihtilafa düştüler. Bunun üzerine onlardan bir kısmı iman etti, bir kısmı da inkar etti. Eğer Allah dileseydi onlar asla birbirlerini öldürmezlerdi fakat Allah dilediğini yapar. Ya eyyühellezine amenü enfiqü minnâ razaqnâkum minnâ razaqnâkum minnâ razaqnâkum minn kabri en ya'tiye yawmullâ bey'un fi. La fihi ve la ve la Ey iman edenler içinde ne bir alışveriş ne bir dostluk ne de bir şefaat bulunan bir gün gelmeden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf edin Kafirler, zalimlerin ta kendileridir. Allahu la ilahe illa huval hayyul kayyum La te'akuduhu sinetum vela nevm Lahu ma fi istemaati ve ma fil ar Mende allazî yeşfâ عندahu illa bi iznih Ya'lamu ma beyni eydiihim ve ma kalfahum <gülüyor> Allah ki ondan başka ilah yoktur. O hay, hayatı ezeli ve ebedi olandır. Kayyum, bütün mevcudat kendisiyle kaim olandır. O'nun ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. İzli olmadan O'nun huzurunda kim şefaat edebilir? Onların önlerindekini ve arkalarındakini geçmiş ve geleceklerini bilir. Onlar ise O'nun ilminden, dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Kürsüs'ü gökleri ve yeri kaplamıştır her ikisinin muhafazası ona ağır gelmez. O Ali pek yüce olandır. Azim pek büyük olanıdır. <gülüyor> Dine girmede zorlama yoktur. İman küfürden iyice ayrılmıştır. Artık kim tağutu Allah'ın yerine tuttukları her şeyi inkar edip Allah'a iman ederse böylece şüphesiz kopmayan çok sağlam kulpa tutulmuştur. Allah semi hakkıyla işitendir. Alim her şeyi bilen. Allah'a <gülüyor> ve Allah iman edenlerin dostudur. Onları zulmetten, küfür karanlıklarından nura, imana çıkarır. İnkar edenlerin dostu ise taguttur. Allah'ın yerine tuttukları şeylerdir. Onların nurdan zulümata çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. <gülüyor> iz قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويُنيت قال أنا أحيي وأُنيت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من بها من المغرب بها من المغرب الله kendisine saltanat verdi diye Gurulanarak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı Nemrud'u görmedin mi? O zaman İbrahim ona Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O ise ben de hayat verir ve öldürürüm dedi. İbrahim bunun üzerine şüphesiz Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen de batıdan getir deyince artık o inkar eden şaşır kaldı. Allah zalimler topluluğunu İnkarlarındaki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. Am kennezi nar ala qaryti wa hiya khawiyatun ala urushi ya qala anna yuhyi qala anna yuhinazi illa hu ba'da mawtina fa amatehu Allahu mi'a amin thumma ba'athu wa la قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن Allah Kale alemu Veya görmedin mi O kimse gibisini ki Duvarları çatıları üzerine Çökmüş harap olmuş Bir şehre uğradı Allah burayı ölümünden Sonra nasıl diriltecek dedi Bunun üzerine Allah Onu yüz yıl ölü bıraktı Sonra diritti. Ona buyurdu ki ne kadar kaldın? O da bir gün veya bir günden az kaldım dedi. Allah ona şöyle buyurdu. Hayır, yüz yıl kaldın. Şimdi yiyeceğine ve içeceğine bak. Bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Kemikleri dahi çürümüş. İşte bunlar seni insanlara öldükten sonra dirilmeye bir delil kılmamız içindir. Kemiklere de bak onları nasıl birbiri üzerine kaldırıyoruz. Sonra da onlara bir et giydiriyoruz. Onun diriltilişini müşahede ederek Allah'ın kudreti böylece kendisine belli olunca şöyle dedi. Artık iyice biliyorum ki Allah her şey حقıyla gücüyتendir وإذ قال إبراهيم رب أرهي كيف تحيل موتا قال أغلم تؤمن قال بلى ولكن يطمعن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا Tüm madduhun etin ve alamana Allah azizun hakim. Hani İbrahim, Rabbim, ölüleri nasıl dirittiğini bana göster demişti. Rabbi ise, yoksa inanmadın mı buyurdu? İbrahim, hayır, inandım. Fakat kalbimin mutmain olması için istiyorum dedi. Bunun üzerine Rabbi buyurdu ki, öyle ise. Kuşlardan dört tane yakalayıp onları kendine alıştır. Sonra onları kesip parçala. Her bir dağın üzerine onlardan bir parça koy. Sonra da onları çağır. Bak nasıl koşarak sana geleceklerdir. Bil ki şüphesiz Allah, aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim,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 Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin misali yedi başak bitiren bir danenin hali gibidir ki her bir başakta yüz tane vardır. Allah dilediği kimseye ecrini kat kat fazlasıyla verir. Allah Vasi lütfu geniş olandır. Alim hakkıyla bilendir. El-lezîne yunfikûne emwâlehun fî semilillâhi zûm ve oku menne allah yolunda sarf eden sonra sarf ettikleri şeyin arkasına başa ve gönül incitme katmayanlar var ya Onların Rableri katlarında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.